Velhamdülillah ve salatu ve selamu Biliyorsunuz ki, bütün diye bir şey vardır. Birçok etmenden oluşur bütün. Bir bütünün onu oluşturan küçük bir parçası bile eksik olduğu zaman o ne olur? Bütünlükten çıkar. Peki biz ona bütün diyebilir miyiz? Hayır, çünkü bazı şeyleri eksiktir, doğru mu? Bir örnek vereyim. Uçak teknik ayrıntılarını, Bilmiyorum Siz de bilmiyor olabilirsiniz ama bildiğimiz kadarıyla her parçası tas tamam bir uçak diyelim çok konforlu teknolojik aygıtlar edevatlarla doldurulmuş çok pahalı herkesin yolculuk yapmak istediği bir uçak diyelim ama velev ki lavabosu unutulmuş lavabosu olmadan uçak uçabilir mi evet herhangi bir tehlikesi olabilir mi lavabosu olmadığı için hayır lakin nedir Eksiktir. ne kadar pahalı uçak olursa olsun onun bu eksiği hiçbir şekilde kapatılamaz bir yerde sıkıntılar olmaya başlar cep telefonu düşünün bir cep telefonunun içinde bilemiyorum kaç tane ama söz gelimi yüzlerce parça bir araya gelmiş o şekilde cep telefonunu oluşturuyor zaten biz ona cep telefonu diyoruz ayrı ayrı parçalar var ismini hiç bilmiyoruz Diyelim ki son moda bir cep telefonu bilmem kaç megapiksel şöyle özelliği var böyle özelliği var çok pahalı reklamlarda her kanalda çıkan bir telefon ama gel gelelim açma kapama tuşu yok. Şimdi o telefon ne kadar pahalı olursa olsun sonuçta nedir eksiktir bir parçası eksik arızalıdır şu kadar pahalıydı bu kadar insan dünyada onu kullanıyordu bu neyi değiştirmez? onun eksik olduğunu. Bu örneklerden sonra geçiyorum konuya. Nasıl ki bir bütünün onu oluşturan bir küçük parça bile olsa eksik kaldığı zaman bütünlükten çıkarıyorsa bütün diyemiyorsak bizim de hayatımızda Müslüman olarak doğmamız, böyle devam etmemiz hayatımıza Müslüman olarak son vereceğimiz anlamına gelmiyor bizim yapmamız gereken dinimizi yaşayıp güzel bir şekilde insanlara anlatmak örnek olmaktır değil mi? İşte cep telefonunda uçakta verdiğimiz örneklerde olduğu gibi eğer yaptığımız şeylerle imanımız arasında büyük tezatlıklar varsa bu işin bir yerlerinde bir sorun var demektir. İşte bugün inşallah bunu konuşacağız. Bir bakıma girmemiz lazım dedim ya Aynen öyle. Şimdi içki içmeyen bir Müslüman zaten haram olduğu için ona inanıyor ve içki içmiyor. Çok güzel. Lakin içmediği halde ya haram diye içmiyorum ama şöyle bir kokusunu burnuma çektiğim zaman ne kadar da güzelmiş dedi. Şimdi bu bugün bizim örnek alacağımız bir Müslüman değildir. Neden? Evet haram işlemiyor. Ama işlemiyor olmakla beraber bir taraftan da meyli var. Yani sen ne güzel bir şeysin aslında ama seni içemiyorum işte diyor mesela. Ya da dışarıda insanlara çok nazik davranan, tebessümler saçan, bir yerden kendisine telefon geldiği zaman buyurun efendim, benim efendim, tabii efendim diye konuşan bir abimiz. Evin içerisinde eğer kan kusturan bir kişi oluyorsa dışarıda çok iyi, evde insanlara cehennem hayatını tabiri caizse yaşatan bir insan yolu oluyorsa işte o da bütünü bozmuştur. Onda da sorun vardır. Yine dünyada Müslümanların maruz kaldığı baskılar, işkenceler ve e, zulümlere tepkisini her platformda gösteren orada bir yürüyüş var, burada bir protesto var, oraya katılan, hiçbirini eksik etmeyen bir Müslüman düşünelim. Ama evine gittiğinde, içtiği, yediği şeylerde Müslümanları bu hale getirenlerin ürünlerini hiç dikkate almadan kullanıyorsa, önemsemiyorsa o kişinin fabrika ayarlarında da bir dönüş söz konusudur. En kısa zamanda kendini döndürmesi gerekmektedir. Bir yerlerde yanlış var. O da bütünü bozmuş. Şekil olarak tam olması gerektiği gibi yani nasıl örtünmesi gerekiyorsa Bir hanımefendinin O şekilde örtünen Lakin komşusunun Ayıbını örtemeyen Mahalleye yayan Bir müslüman hanım kardeşimizde Tam olarak Örtünememiştir Vücudunu örtmüştür ama Diline Hakim olamamış Komşusunun ayıbını örtememiştir Çenesinde Nur gibi sakalları olan, sakallarının durduğu çenesi de Allah korkusuyla açılıp kapanan bir Müslüman olmalı. Çene ayarı bozuk, yalan konuşan, gıybet eden, insanlara söven Müslümanın da yine kendini kapatıp, şöyle sıfırlayıp fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Onun da tamiri ihtiyacı vardır. Dil terbiyesini, almış göz filtrelerini takmış sokağa çıktığı zaman nereye bakması gerekiyor bakmaması gerekiyor bunları uygulayabilmiş bir insan bizim örnek olarak görmek istediğimiz bir insandır veya bugünden bir örnek verelim haremlik selamlık olmayan bir davet çalgılı çengili bir düğün diyelim o düğüne davet edildiği halde akrabaları tarafından haremlik selamlık olmadığı bunu Allahu Teala'nın istemediği gerekçesini ileri sürüp, kibarca karşısındaki muhatabını kırmadan kardeşim ben düğüne gelmek isterim veya düğünden sonra işte telefon açıp ben gelemedim işte bu benim takımdır buyur veya hayırlı olsun düğününe icabet edemiyor olmamın sebebi bu bu bu mevzulardandır diye anlatabiliyorsa işte o örnek insanlardan müslümanlardandır. Yani bir bütün dedik ya, o bütünü oluşturan, önemsemediğimiz küçücük parçalar olabilir. Ama o küçücük parçalar sebebiyle bir şeyler aksayabilir. Kocaman bir uçak düşünün, o uçağın içerisinde belki binlerce ayrı malzeme var diyelim, onlardan belki en ucuzu, ağırlık olarak en hafifi arızalandığında koca uçak saatlerce kalkamıyor. Küçük şeyleri dikkatle takip etmemiz lazım. Sizin çok güzel bir arabanız vardır, son model, Benzini, efendim doludur, kendinizi iyi hissediyorsunuz, her şey çok güzel. Ama anahtarınızı unuttuğunuz zaman, kaybettiğiniz zaman veya o küçücük anahtar, gitseniz 100 liraya belki yaptıracaksınız aynısını ama 100 bin liralık aracı kullanamıyorsunuz. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar, toplum olarak söylüyorum, gözümüzü de, şu dilimizi de, şu kulaklarımızı da, ayaklarımızı da, Allahu Teala'nın Kur'an'ına göre ayarlanan Müslümanlar olmalıyız. Sadece kandil gecelerinde, Ramazan-ı Şerif geldiği zaman o bir ayda, ya da mescitte, camide çok hassas davranan Diğer zamanlarda kaba saba, asık suratlı, insanların kalbini kıran hareketleri olan Müslümansak eğer, bilelim ki örnek Müslümanlar arasında değiliz. Bugün memleketimizde, ya da daha da genelleştireyim, İslam aleminde Müslümanların en önemli meselesi ne derseniz, deriz ki, İslam'ı iyi temsil edememek, halimizle, hareketlerimizle, yaşantımızın her anında bunu yayamamak, iyi bir örnek olmamak. Çünkü fabrika ayarlarımızda bir değişiklik oldu. Dünya koktuk. Fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Bugün şöyle bir bakalım. Dünyada milyardan fazla, Müslüman var. Sayı olarak söylüyorum. Ama bir Allah dostunun söylediği gibi bir mahalle kadar bir hükmü yok. Dökülen Müslüman kanı. Ağlayan Müslümanlar. Yetim kalanlar, öksüz kalanlar Müslüman çocuklar, Müslümanların çocukları. Kaybedenler Müslümanlar. Dünyadan bahsediyorum. İşte Dünyanın her tarafına aslında yayılmış olan, bu güzel dinimiz İslamiyet'in, o geniş halk kitlelerince benimsenmesine, yayılmasına en büyük engel, bizim dinimizi iyi bir şekilde temsil edemiyor, örnek olamıyor olmamızdan kaynaklanır. Yurt dışında Müslüman olmuş birçok kişi var. Onların hayatlarını okuduğum zaman, Bazılarıyla görüşme fırsatımız da oldu. Maalesef şunları duydum, eserlerde de okudum. Allah'a şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu diğer insanlardan bizi muhafaza etmiş diyorlar. Nedir o korktukları ve dua ettikleri, şükrettikleri? Namaz kılmayan Müslümanlar. İnsanlar daha önce Hristiyanmış ateist olanlar varmış kendilerine İslam'ı anlatan kişiler namaz kılmıyor. Kendilerine İslam'ı anlatan kişiler oruç tutmuyor, yalan söylüyor. Bu kişi, Allah'a şükür diyor, ben bana İslam'ı anlatan insanların hal ve hareketlerine bakmadım da, Kur'an'ı okudum, hadisleri okudum, ahlakla ilgili bilgiler almaya çalıştım. Düşünebiliyor musunuz? Ve yıllar geçiyor, bu insanlar, bu acıyı yaşıyorlar. Allah Allah! Ben Hristiyandım, ateistim. Bana örtünmemi söyledi. Allah'ın farzıdır dedi. İçki içiyordum. İşte bu haramdır dedi. Ama kendisi namaz kılmıyor. Bu işte bizim iyi bir şekilde Müslümanlık görevimizi görsel manada, örnek olma manasında, rol model olma manasında taşıyamadığımızı gösteriyor. Aslında İslam'a en büyük kötülüğü yere tükürenler çok affedersiniz, yalan söylediklerimiz, söz verip yerine getirmediğimiz şeyler, bol bol yeminlerimiz, sokakta sağa sola laf atan hareketlerimiz, afederseniz temizliğimize dikkat etmediğimiz için camilerin her tarafının çorap kopması neredeyse. Buna benzer o kadar çok şey var ki, işte bu hal ve hareketler insanların Müslümanlara, İslamiyet'e bakışını da değiştiriyor. Çünkü burada bir kritik nokta var. O insanlar, İslam hakkındaki hükümleri okuyarak, araştırarak, temel kaynaklara bakarak karar vermiyorlar. O birkaç örnek de onlar. Onlar da dua etti ya şükürler olsun dedi ben böyle bir nimete eriştim kitap okudum araştırdım ama ben arkadaşlarıma baksaydım Müslümanların haline baksaydım etraftakilerin yaşayış tarzlarına baksaydım belki de Müslüman olamayacaktım deyip elhamdülillah diyorlar. İnsanlar birbirlerine benzerler üzümün üzüme baka baka karardığı gibi etkileşim çok önemlidir. İşte bazıları bunu film endüstrisiyle veya sosyal medya, medyada ya da YouTube üzerindeki YouTuber'lar vasıtasıyla çok çok çok üzerinde durarak yapıyorlar. Kitleleri etkilemeye çalışıyorlar, olumlu veya olumsuz yönde. Ama biz bu konuda her Müslüman olarak üzerimize düşeni yerine getirmekle sorumluyuz. Bize ne veriliyorsa biz ondan hesaba çekileceğiz sana on katrilyon dolar diyelim bir para verilmediyse hayatın boyunca, sen o verilenle aynı kategoride olmayacaksın. Mukayese ona göre olacak. İmkanı olup da bir şeyler yapmayanlarla, imkanı olmayanlar ayrı değerlendirilecek. Zekat için, hac için para gerekmektedir. Parası olmayan insanlar için, İslam'ın şartları 4'e düşer veya 3'e düşer. Dolayısıyla bir kez daha altını çizelim. Ümmetine farz namazları kılmalarını emreden Allahu Teala peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme de öyle bir yürek verdi ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ne yaptı gece gündüz namazı kıldı. Şimdi burayı iyi dinleyelim inşallah. Olur mu arkadaşlar? Müslümanın ilk görevi İslam'ı öğrenmek, sonra da İslam'ı hayatının her anına yaymak, yani sadece cami Müslüman'ı değil, sadece cumadan cumaya veya kandil gecelerinde değil, ailevi hayatında. Dışarı çıktı, çalıştı, metroya bindi, tamam mı? Ferdi, ailevi hepsi bunun içinde, hayatında yaşayarak iyi bir temsil görevi vardır. Örnek olma görevi vardır. Bak ne dedik? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam öğrendi Allahü Teala'dan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onları kendi nefsinde evvela yaşadı sonra tebliğ etti. Biliyorsunuz kendisi Muhammedül Emin olarak biliniyordu kimler tarafından? Düşmanları tarafından bile. Bugünün tabiriyle deriz ya yiğid öldür hakkını ver diye. Belki buna benzer bir durumdaydı o zamanın müşrikleri. Beğenmiyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i nefret ediyorlardı. Bizim aramızdan böyle bir kişi çıkmaz, şudur budur. Her türlü saygısızlığı yapıyorlardı. Ama onlar ne diyordu? O aramızda en güvenilir olandır. Bugün düşman olan iki aile birbirine karşı. Bir tanesi iki kere iki dese de öteki ne diyecek? o diyorsa yanlıştır bir kişi düşmanı hakkında olumlu konuşur mu işte konuşulmuş çünkü hayatında ağzından çıkan ne olduysa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyguladıkları da aynı olmuş bugün neyi konuşuyoruz bizim bir ayara girmemiz lazım fabrika ayarlarına girmemiz lazım kendisinin ayarları bozulmamıştı Şimdi namazı farz etti Allahu Teala bu emri ne yaptı? Duyurdu. Aynı zamanda kendisi de namazlarını kıldı. Hatta birçok insandan daha fazla namaz kıldı. Nafile namazlar da kıldı. Ashabına farz olan Ramazan orucunu emretti. Kendisi de diğer zamanlarda oruçlarını tuttuğu gibi nafile oruçları da tuttu. Yani sadece anlatmakla yetinmedi. Vücuduyla, hal ve hareketleri ya da e, sözleriyle de onu ortaya koydu. Zaten birçok eserde de görüyoruz Ayşe annemizin radyallahu anha bir sözü kendisi yaşayan bir Kur'an'dı. Ahlaktı diye gerçekten de öyle. Canlı bir kitap gibiydi. Ashab-ı kiram kendisinin Yaşayışına baktı, ondan ilham aldı, İslamiyet'in güzelliklerini bizzat öğrendiler. Bugün de etrafımızda sayıları az da olsa, doğru yoldan gittiğine inandığımız sözleriyle, hal ve hareketleriyle ağzından çıkanlar bir olan insanlar da var değil mi? Allahü Teala onlara da sağlık sıhhat buyursun, sayılarını çoğalsın, amin. Şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da, bugün olduğu gibi, Müslüman olmayanlar vardı. Onlar ne yaptılar? İlk önce, yani Müslümanlardan bahsediyorum, e, İslam'ı öğrendiler, farz nedir, sünnet nedir, helal haram nedir, her neyse bugünün tabiriyle, onları öğrendiler, eksiksiz olarak yapmaya çalıştılar. Asr-ı saadette bununla ilgili, ...çok sayıda örnek var. Kur'an-ı Kerim'de her cümlesinde ibret alınacak öyle durumlar yaşanıyor ki... ...onlardan bir tanesi İsra suresinde geçer, 36. ayette. Her biri eşsiz değerlikte olan ayetlerden bir tanesidir ama... ...bugün fabrika ayarlarını konuşmaya çalıştığımız programda baş tacımız olacak... İsra 36 Şöyle buyruluyor. Bilmediğin şeylerin peşine düşme. Kulak, göz ve kalbin hepsinin hesabını vereceksin. Allah Allah. Sıralamaya bakar mısınız ya da dinler misiniz? Bilmediğin şeylerin peşine düşme. Kulak 1, göz 2, kalbin 3, hepsinin hesabını vereceksin. Subhanallah. Arkadaşlar, sıralama. Ayetteki sıralama, kulak-göz-kalp şeklinde. Kalp nerede? En sonda sayılıyor. Göz ortada, kulak en başta. Bu nasıl bir anlatım? Tefsirlerde, şöyle yazıyor, alimlerimiz anlatmışlar, bildiğiniz gibi gözümüz, başımızın, Yöneldiği tarafı görebiliyor. Nereye bakarsak orayı görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir tanesi geri tarafını da görürdü. Bizde böyle bir şey yok. Biz baktığımız tarafı görebiliyoruz. Hatta bazen gözümüzün önündekini de görmüyoruz. Hoş. Şimdi kulak ne yapıyor? Her taraftan gelen sesi duyuyor. Allahü Teala öyle yaratmış. 10 metre ileride de olsa, kulağında bir arızı yoksa duyabiliyorsun. Hatta ne taraftan sesin geldiğini anlayabiliyorsun. Kalp ne yapıyor? O ikisini birleştiriyor. Gözünle gördün, kulağınla duydu. Şimdi görmeyen, duymayan, tutmayan kalp, randımanlı çalışmıyor. O zaman Rabbimiz Celle Celaluhu bize, aslında, bir mesaj daha veriyor. Göz ve kulaklarımıza, dikkat edeceğiz. Hani, insanlara örnek olmamız lazım diyoruz ya, kalpten önce, göz, ondan önce de kulak var diyoruz ya, heh, kulağımızın, gözümüzün, gördüklerinin etkisinde kalan yüreklerimiz, hesaba çekilecek. Bizim de, Olduğu gibi Müslüman olmayan insanlara veya Müslüman olup namazını kılmayan, içki içen, haramlara düşmüş kardeşlerimize bir şeyleri anlatırken, onlar da aynı şekilde bu yolla bize bakacaklar, unutmayalım. Benim konuştuklarıma bakacak bir, aynen Kur'an-ı Kerim'deki sıralama gibi. İkincisi, gözüyle bir bakacak. Bir dakika Ahmet böyle anlatıyor ama, bir bakayım, tamam. Sonra kalbiyle, mutmain olmaya çalışacak. Bana dürüstlükten bahsediyor ama kendi de dürüst. Namaza önem verdiğinden bahsediyor, hem namazını kılıyor ama hem de dürüst. Yere tükürmüyor, hayvanlara merhametle davranıyor, kaba değil vesaire vesaire. Şimdi demek ki bizim ayarımız bozulduğu zaman nasıl ki cep telefonunun nasıl ki uçağın birçok örnek verilebilir vaktimiz yok. Ayarların eskiye getirilmesi lazım. Benim de ayarlarımı kontrol etmem lazım. Bir de şu var. Bir insana Allahu Teala onu yapmama emri verdiyse, yani haram kıldıysa veya tam tersine, bunu yapmalısın dediyse, bu yaratılmış her insan için geçerlidir. Örneğin, oruç tutmak, kadına da erkeğe de blue uçağına gelmiş, ağır hastalıkları olmayan her insana farz olduğunu biliyoruz. Zaten tutamayanlar bile bunun bedelini ödüyorlar. E şimdi A'dan Z'ye herkes ilgilendirdiğine göre arada bu bana farz değil diyecek bir Müslüman yok. Yalan da kime? Sadece efendim, gençlere yasaklanmış değildir. Gıybet hocaya da yasaklanmıştır. Yalan Efendim kadına da yasaklanmıştır. Sadece imamların, hocaların, hafızların uyacağı kaideler değildir. Ama şunu bilelim, hepimizin ayarlarında az çok bir oynamalar oluyor. Olmuyor değil. Hafızda da belki bizden daha az oluyor. Alimlerde, hocalarda azalma daha fazla oluyor. Tabi gündelik hayatında İslam'ı yaşayamıyor olan kardeşlerimizde de bu ayarların, belki fabrika ayarlarına döndürülmesi, reset atılması gerekmekte. Şimdi, davranış o kadar önemli ki, Müslümanın örnek olması, kendini tanıtması, ya ben acaba neyi temsil ediyorum demesi o kadar önemli ki, İşte bu önemi, bundan 14 asır evvelden şimdi öğreneceğiz. Belki defalarca duyduğunuz bir olay, şimdi anlatılacak size. Ama, tazelemekte fayda var. 14 asır önce Necit halkından saçı başı dağınık bir çölde yaşayan kişi geliyor ki onlara Bedevi deniyor. Nereye geldi o kişi? Çölleri açtı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında. Bir şeyler söylüyor ama ne dediği anlaşılamıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam biraz daha yaklaştı. Dediğini ne dediğini anlayabilmek için yine anlayamadı. Biraz daha yaklaştı. Sonra duydu ki adam şunu söylüyor. İslam nedir? Bir anlatın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece ve gündüz beş vakit namaz kılmaktır. Buyurdu. Bedevi tekrar etti başka bir şey bu sefer. Peki üzerime beş vakit namazdan başka bir şey yok mudur? Yani sadece namaz mı var? Hayır buyurdu. Ancak nafile olarak kılman hariç. Daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğunu söyledi. Bedevi bu sefer peki ondan başkasını yapmak üzerime farz değil mi? diye sorunca hayır ancak kendiliğinden nafile olarak oruç tutman hariç buyurdu. Sonra Zekatın farz olduğunu söyledi. Bedevi yine peki ondan başkası üzerime farz değil mi diye sorunca hayır ancak kendi isteğine nafile olarak sadaka verebilirsin buyurdu. Bedevi en son dedi ki arkadaşlar Allah'a yemin olsun dedi anlattıkların var ya az önceki onların fazlasını da yapmam eksiğine de yapmam ancak dediklerini yaparım. Mesela anlaşıldı değil mi? Yani Namazımı kılarım, orucumu tutarım, eğer zekat vermem gerekiyorsa, nisap miktarı her neyse, farzların hepsini yerine getiririm yapmam gerekenleri ama, tamam, bunların dışında da çok fazla ekstradan şu kadar namaz kıldım veya şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptım, bunlara söz vermiyorum. Allahu Teala'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözün üzerine buyurdu ki, eğer doğru söylüyorsa bu adam kurtulmuştur. Diğer bir rivayette de şöyle geçiyor. Eğer doğru söylüyorsa cennete girecektir. İşte her insan, her kişi bizim muhatabımız olabilecektir. Bir bedevi, o zaman diyelim konuşması e, çok düzgün olmayan, ne dediği anlaşılamıyor zaten, onu da öğrenmiş olduk hadis-i şerifte veya kılığı, kıyafeti göze hoş gelmiyor olabilir ama o insana da eğer bir şeyler aktarmak istiyorsak vesile olmak istiyorsak böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorsak dengeli davranmalıyız. Ne onun kalbini kıracak? Ne diyorsun sen ya? Daha dediğinden bir şey anlamıyorum senin. Adam gibi konuşmayı öğren sonra gel falan gibi kofilik yapmamamız lazım. İşte ilk Müslümanlar İslamiyet'e sağlam bir şekilde bağlandıkları için, dinlerini iyi bir şekilde temsil ediyorlardı. İşte bu yüzdendir ki, bir anda o kadar çok yayıldı ki, İslam coğrafyası, geniş kitleler her tarafta, bölük bölük Müslüman oluyorlar. Birkaç senede, emsali yeryüzünde, dünya tarihinde hiç, belki de görülemeyecek şekilde, akın akın İslam'a girdiler. Ama bugün, Müslümanların şu güzel dini iyi temsil ettiklerini söyleyemiyoruz. Şu güzelliklere bakıyorsunuz İslam'ın, bir de bugünkü biz Müslümanların durumlarına bakıyorsunuz. Hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Arkadaşlar, ilk önce bakın ne dedik bugün? Bir şöyle bir kendimize ayarlarımıza bakalım dedik. Küçük gördüğümüz şeyler dedik ya, uçak örneği verdim, cep telefonu örneği vermeye çalıştım. Bize Allahu Teala manevi temizliği de elbette emretti ama maddi temizliği de emretmedi mi? Müslümanın her bakımdan dışının, elbisesinin, etrafının, evinin, sokağının temiz olmasını emretmedi mi dinimiz? Yeryüzünde tek din İslam'dır. Diğer dinler değiştirilmiştir. Din derken kitaplardan bahsediyorum. Tahrif edilmiştir. Velev ki Diğer inanışlara da baksanız şu anda hükmü kaldırılmış ama şuna inanıyorum, buna inanıyorum deniyor ya mesela. Tüm inanışlara bakın, yeryüzünde bugün bile Kur'an-ı Kerim kadar temizliğe önem verilen bir inanış yoktur arkadaşlar. Tekrar ediyorum, istediğiniz araştırma yapabilirsiniz. Hiçbir inanış yoktur temizliğe dikkat eden. E peki, biz... Öyle bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. O da temizlik imanın yarısı buyuruyor. Kalp temizliğinden bahsetmiyor ama. Allahu Teala temizdir, temiz olanları sever buyuruyor. Bugün şöyle bir bakın. Bahçelerimize bakın. Piknik yerlerimize bakın. Bizler Müslümanız. Cadde ve sokaklarımız tamam. Hadi o attı ben atmadım dedik. E lütfen. Camilerimize bakar mısınız? Hele hele cuma namazlarında. Lütfen bu konuları biraz düşünmeye çalışalım. Biz tam tersine, bize temizliği emreden bir dine karşı gelip, çevreyi daha da kirletmek, çöp tenekelerini kullanmamak, konteynerleri kullanmamak, etrafa yediğimiz şeyleri atmak, şişeleri fırlatmak, orman yangınlarına vesile olmak için mi yaşıyoruz? İşte bunlar bizim küçük gibi gördüğümüz şeyler. Ama bizim küçük gördüğümüz şeyler, bu bizim kıt aklımızla anlayamadığımız şeyler, belki de Allahu Teala'nın bir insanı affetmeme sebeplerinden bir tanesi, insanlar huzurunda kötü örnek olup yere tükürmek olabilir, bunu bilemiyoruz ki. Belki de yerdeki bir pet şişeyi, olmaması gerekeni alıp da, bunu ben atmadım ama olsun, en azından şu yoldan geçenler, bundan etkilenmesinler diye, onu alıp çöp tenekesini atan kişi, belki cennetle müjdelenecek. Cennet bizim değil, cehennem bizim değil. Biz faniyiz. Bunlar çocukluktan itibaren, bizim gördüğümüz şeyler. Örnek aldığımız şeyler. Başka insanların biz örnek almasından bahsederken, biz de birilerine örnek aldık değil mi? Annemizi, babamızı. Annemiz, babamız eğer, yediğimiz bisküvinin, İçtiğimiz gazozun şişesini etrafa atmayı bize gösterdilerse, bu eğitimi vermedilerse, nasıl olsa çöpçüler toplayacak ya bana ne ya derse veya başkası önünde bir çöp atmış, onu alıp da böyle çöp tenekesine atmayan, ben atmadım ki ya diyecek durumda olan insanlar da anne babasından bir şeyler öğreniyor. Bakın ne kadar küçücük bir şey ama o küçücük şeyden dolayı bazen namazımız olmuyor. Necaset değil mi? Setre avret diyoruz bazen. Küçücük bir yer açıldı oluyor mesela ama görünmemesi gereken yerler göründü. Farklı şeyler oluyor. Bizim küçük gördüklerimizin arasında büyük sıkıntılar olabilir. Aman dikkat! Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu yine o temizlik gibi emir veriyor küçük gördüğümüz, önemsemediğimiz şeylerden bir tanesi birlik ve beraberlik. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ayrılmayın buyuruyor. Ama gelin, şu gün bir bakın bakalım. Üzülerek söylüyorum, bir hoca olmadığım için, bir radyo programcısı olduğum için daha rahat konuşacağım bu konuda. Allah razı olsun, İyi niyetli olan çok insan var. Ama görüneli de söylemeden geçemeyeceğim. Ben şu cemaattenim deyip şuralarda ben işime gücüme bakacağım. Kendi medyamı kendi oluşumlarımı şunu bunu buraya kanalize edeceğim. Öteki kendi cemaatiyle ilgili şu tarafta hizmetine devam edecek. Herkes bir yerlere ayrılmış durumda. Peki soruyorum bugün itibariyle dinini öğrenemeyen ama hiçbir cemaate bağlanmamış Henüz namaz kılmayan, e, orucunu tuttu, tutmadık, bilgilerini, farz nedir, abdest, gusül nedir, bunları bilmeyen insanların sorumluluğu hangi Müslümanların omuzlarında olacak? Öyle ya? herkes kendi cemaatine hitap ediyorsa, herkes şu yoldan gidenler cennete gidecektir, benim yolumdadır, diğerleri kötüdür diyorsa, ne olacak peki? Bu insanlara kim yardım edecek Allah aşkına? Allahü Teala Hazretleri bize birleşin buyurduğu halde, biz neden acaba Vatikan'ın bilmem kaç senede bir düzenlediği dünyadaki birçok şeylerini papazlarını topladığı bir toplantı yapamıyoruz? Neden cemaatler kendi aralarında Ramazan şerifte bile olsa her cemaatten bir iki kişi gelse, bir masanın etrafında toparlansa, bir fotoğraf karesi yayınlansa? Müslümanların bir ve beraber olduğu ile alakalı bir fotoğraf karesi olmuyor. Neden biliyor musunuz? Bizler birbirimizin kuyusunu kazmaya çok meraklıyız. Birbirimizin hatalarını araştırmaya çok meraklıyız. Siyaset aman Allah'ım. Allahu Teala birleşin dediği yerde senin gibi düşünmeyen, senin tuttuğun veya taraftarı olduğun o siyasi oluşuma oy vermeyen insanlar, kimi ona kafir diyor, o ona münafık diyor. Meclise bakıyorsunuz, birbirlerini dövmekle meşguller, hiç hoş manzaralar olmuyor. Burada insanlar bir futbol maçı taraftarlığında olduğu gibi, kahvehanede tartışmalar ne olmuş, o parti onu demiş de, o onun nasıl dermiş, kavga çıkmış, o onu öldürmüş. Saçma sapan şeyler. Bir olmamız gerekiyor. Abi bir olmak illa her konuda aynı fikri düşünmek değildir. Benim sistemimi beğenirsen ben senin kardeşinim diyemezsin. Sen benim ırkımdan olduğun zaman benim kardeşimsin diyemezsin. Böyle bir saçmalık var mı? Allahu Teala'nın indinde böyle bir kardeşlik tanımı yoktur. Sen Kürtsün, Lazsın, Şerkesin, ne bileyim Suriyelisin, Polonyalısın. Demek ki üçüncü sınıf vatandaşsın, kulsun. Ben Allah'a daha yakınım mesela, birinci sınıfım. O zaman senin ruhbanlıktan ne farkın kalıyor? Hristiyanlar da öyle, değiştirilen, tahrif edilmiş dinin mensupları. Haftada bir kiliseye yarım yan geliniyor, gelinmiyor falan. Biz Allah'la kendi aramızda bir bağ kurduk. Günahları da biz affediyoruz. Sen kiliseye bağış yap yeter, bu öyle gidiyor. O zaman Allah korusun. Hani bir farkımız kalmıyor. Allahü Teala İslam'ı cemaatlere, partilere, ırklara veya bazı izimlere bırakmadı. Allahü Teala'nın dini kıyamete kadar devam edecektir. Onun önüne ne koyarsa insanlar kahrolup gideceklerdir. İslam çatısı altında birleşmedikten sonra kalbinde bir insanın birinci sırada İslam olmadıktan sonra kendi dini olmadıktan sonra tuttuğu partinin de bağlı olduğu cemaatin de kimlerden olduğunun ırkının da hiçbir önemi yoktur ve bunlar onu kurtarmayacaktır. Ahirette herkesin yakasına yapışıldığı o an yalandan zina'dan hırsızlıktan adam öldürmekten belki bugün şu dakikalarda konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Sen Müslüman kardeşinle aynı cemaatte olmayabilirdin. Evet, bazı konularda ayrışıyor olabilirdin. Ama ortak noktalarını neden düşünmedin? Aynı Allah'a iman etmedin mi? Son Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her ikiniz iman etmediniz mi? Ahiret gününe. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmemiş olduğuna, yeniden dirilmeye iman etmediniz mi? Neden küçük tefek siyasi söylemlerden veya cemaatle ilgili efendim bir takım kelimeler yüzünden, kişilikler üzerinden yürüyerek bu hale geldiniz diye sorular da olabilir. Yani bugün insanların sizi silmeleri için, sizi kara kaplı defteri Derler ya, insanlarla küstükleri zaman yazarlar. O kara kaplı defterlerine yazmaları için en küçük bir hatanız kâvidir. Ben bugün siyasi bir söylemde bulunayım şu anda. Hiç sevmesem de, o bitti. İbrahim abi şöyle de böyle de ama vay be demek o da bu kadar adammış. Bu deniyor da zaten. Ha önemli değil. İnsan istediğini düşünsün. Ama bakın nereden nereye geliyoruz? Allahü Teala bir olun dedi biz önemsemedik ve geldiğimiz hal Doğu Türkistan'da zulüm devam ediyor. Suriye'de alın aynı şeyler var. Parçalanıyor ümmet. Kimsenin kimseden haberi yok. Hafızlık çalışmaları her tarafta devam ediyor. Camiler açıyoruz çok. Moda çok modern, alımlı, çalımlı Kur'an kursları açıyoruz. Ortalık maşallah hafızdan geçilmiyor ama hala içkinin en çok tüketildiği, uyuşturucunun en çok maalesef kullanılma yaşının düştüğü, fuhşun, kumarın gittikçe yaygınlaştığı bir coğrafya haline geldik. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Camileri açmakla hafız kardeşlerimiz yetiştirmekle iş bitmiyor arkadaşlar kaliteli bir şekilde donanımlı bir şekilde ve örnek olacak şekilde bunları yapmak gerekiyor bir gün bir davet için bir yere gittiğimiz zaman buna benzer bir konu geçmişti peki hep böyle konuşuyorsunuz ne olması lazım sizce dendiği zaman dedim ki bana sormanıza gerek yok her şey dinimizde var dinimizde her şeyin mi cevabı var bu konunun cevabı da şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi vardır. İşi ehline teslim etmek gerekir. Benim amcamın oğluydu veya teyzemin bilmem oğlunun komşusuydu deyip sen, İslami adı altında derneklerin, vakıfların veya kuruluşların başına iki kelamı etmekten acil suratı asık kaba saba adamları koyarsan, geleceğimiz hal budur. İşi ehline teslim etmemiz lazımdı. Ama dedim ya biz temizliği de küçük gördük. Birlik beraberlik aman bize ne bundan dedi. Kendi cemaatim, kendi şeyhim, kendi hocam bana yeter dedik. Bir at gözlüğü taktık. Etrafımıza. Gözümüzü kapattık, kulağımızı tıkadık. Bize verilenleri sadece gördük. Peki kim uğraşacak? Gökten zembille melekler mi inecek acaba? Bu bunca tiner kullanan gencin, uyuşturucu kullanan gencin, fuhuş bataklığında olan gencin, namusu kirletilmiş, bazı izimler tarafından gelecekleri karartılmış bunca gencin arkasından kim gidecek, kimler gidecek, kim uğraşacak? Bunun cevabı yok. Eserler yazıyoruz, neredeyse bu eserleri anlayabilmek için bir uzmana götürüp tercüme ettirmemiz gerekiyor, gençler anlamıyor. Bir insanı sohbete götüreceksiniz, genç, yavrunuz, kandırdınız onu, bir gönül hırsızlığı yapmaya çalıştınız, gel seni bir sohbete götüreyim, çocuk anlamıyor konuşulanların onda sekizini, çünkü o kadar ağır konuşuluyor ki, dinini bilen insanlara sohbetler yapılıyor, dinini bilen insanlara yazılar yazılıyor, kitaplar yapılıyor, dinini az çok bilen insanlara tekrarlar veriliyor. Peki dinini bilmeyen insanlar, namazını kılmayan insanlar, hırsızlık yapanlar, hanım ve erkeğin yan yana çalışmasının doğru olmadığını ve buna benzer birçok şeyi bilmeyen insanlar, annesi babası göstermemiş. Bunlarla kim uğraşacak? Kim onların gönlünü Allah'a kazandırmaya, davet etmeye çalışacak? İşte bugün fabrika ayarlarına dönmemiz gerektiğini bu yüzden acizane söylüyoruz. Bugün şu halimize bakar mısınız? Herkes başkasının aleyhine. O onu eleştiriyor, bu bunu eleştiriyor. Bir de büyük sebepler olur anlıyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de yazan bir şeye bir insan muhalefet ediyorsa zaten İslam dininden çıkmıştır. Allah korusun. Çok ağır şeyler vardır. Onlara tamam. Ama siyasi fikirlerdi. Yok efendim kaşın üstünde şu vardı. Bilmem o adam buralıydı, şuralıydı. Yok şunu övdü mü, övmedi mi, bunun hakkında bir şey dedi mi, demedi milerle biz bir yere gidersek sudan bahanelerle etrafta bir şey kalmaz. Bugün tekfircilik var mesela, Allahu Teala bir olun buyuruyor, bu adamlar tekfir ediyorlar. Sen kafirsin. Lafa bak, neden kafirsin? Hangi hareketini gördün? Yok adam oy veriyormuş da, oy verdiği zaman kafir oluyormuş. Allah Allah, bak, bak işe. Yok salavat okuyormuş, şirke girmiş. Neden? Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demiş, şirke girmiş. Medine'ye niye gidiyormuş? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirini ziyaret ediyormuş, şirke girmiş. Kafirsin diyor adam. Bu kafayı yiyen zihniyete karşı, şöyle bir düşünce gelmiyor mu acaba insanların aklına? Kardeş, Allahu Teala'nın mülkünde, Allah-u Teala'nın kanunlarının olduğu bir yerde, affın, mağfiretin, sadece kendisi tarafından verileceği bir yerdeyiz. Birilerine ne oluyor? Kendi kafalarına göre, haşa sümme haşa, Allahu Teala'nın yerine kendini koymaya çalışıyor zavallılar. İnsanların ortak noktaları bulup, bir olma olmaları gerekirken, bak kardeşim bu konuda sana katılmıyorum, şu görüşün, bana göre tercih edilen bir görüş değil, ben bu görüşü tercih ediyorum deyip ama bak medyada dik duralım, kameraların karşısında güzel şeyler verelim, kişilerle uğraşmayalım, beş para etmeyen bir adam olabilirim, yüzüme tükürüyor olabilirsin ama sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. Bak onca insan bizi takip ediyor, bizi izliyor, bizim kişiliğimiz önemli değil. Bizim temsil ettiğimiz İslam önemli. Ben kurban olurum bu İslam'a deyip de kendi nefislerini aradan çıkaracak insanlar lazım. Bunlar zor şeyler arkadaşlar. Allahu Teala yardımcınız olsun. Durum böyle. Bugünkü halimizi biliyoruz. Ülkemizde kahvehaneler, parklar, meydanlar, caddeler, sokaklar tembellerden geçilmiyor. Herkes çalışmadan para kazanma derdinde. Youtube'da mesela, o saçma sapan videolar, gereksiz zaman kayıpları, koca koca adamlar, affedersin, büyüklerimizin sözü, eşek kadar adam olmuş derler. 200 kilo olmuş neredeyse oturmaktan dolayı kaynaklanan, neredeyse ölecek yağ tulumu gibi olmuş oyun oynuyorlar. Çocuk çocuk hareketleri var, niçin? Youtube'dan para kazanacak, oturduğu yerden, ter dökmeden, oyun oynayarak, bilgisayar oyunu oynayarak, herkes tıklıyor, Youtube'da reklam paralarını alıyor, Aylık sekiz bin lira, on bin lira her neyse kendini akıllı zannediyor. Herkes köşe dönme merakında. Ter dökme yok. Çiftçilik neredeyse bitmiş durumda. Bazen arkadaşlarla konuşuyoruz. Abi ne yapmayı düşünüyorsun ileride? Bilmiyorum ki ileride ne olacağını. Üç gün sonrasında bilmiyoruz ama bana sorarsan, bir imkanım olsa bir köylüyle yer değiştirmeyi çok isterdim diyorum. Ha. Köyünde de ne manaya geldiğini az çok biliyoruz. Köylü çocuğuyuz. İnsan bunalıyor bazen ama tam tersi oluyor. Şimdi çiftçilerimiz veya köyde yaşayanlar şehirde yaşamaya adapte olmuşlar. Zaten eski köylerde bitmiş. On, onda da zaten bir şey kalmamış. Telefonun, uydunun, internetin geldiği yerlerde zaten hiçbir şey kalmamış. Neyse konumuza geri dönelim arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy'un Allah rahmet eylesin dizileri var. Diyor ki, Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Adam aldatmaksa maksat, aklanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördünse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem amma galiba göklerdedir demiş. Evet hepimiz Müslümanız. Burada anlatılmak istenen başka bir şey. Birisi sorduğu zaman Müslüman mısın galiba, sanırsam zaman zaman diye şeyler yok elhamdülillah. Günahım var ayrı. Ama burada anlatmak istediği çok güzel bir şey. Maalesef Müslüman sadece sakalıyla, sarıyla, ile değil. Müslüman cumadan cumaya değil. Müslüman Ramazan ayından Ramazan ayına. 365 günün 335 günü ters ama 30 günlük Müslüman değil. Düşünün. Hacdan dönüyor dedem. Sakalını uzatmış, kafasında sarığı var böyle, Halep müftüsü zannederiz. Maşallah yüzünden nurlar akıyor, eve geliyor, evde tüm haram sözleri duyuyor, gıybet ediyor, vesaire şu bu. Ne oluyor? Çok heybetli, çok nur yüzlü, sakallı, sarıklı bir dedemiz ama programın ilk dakikalarında size söyledim ya, bütün olmuyor işte, yakışmıyor, anlatmak istediğim o. O bir parça eksik. Bak, o parça sırıtıyor. Bugün, örtünmeye çalışan genç kardeşlerim de olduğu gibi. Yanlış şeyler oluyor. Allahü Teala akıl fikir versin, nefsin eline bırakmasın. Örtünmek isteyen hanım kardeşlerimiz var. Bugünün garip garip örtünen moda şekline getirmişler, çocuk oyuncağı haline getirmişler maalesef onları görünce hiç örtünmemek daha iyi gibi, onlar da başka bir doğru olmayan kanaati giriyorlar. Çok çok garip şeyler yaşanıyor. O heybet yok. Alımlar, çalımlar, ağızda sakızlar, uzun topuklu ayakkabılar, kahkahalar, makyaja bulanmış yüzler, bir yerlerde yanlışlar yapıyoruz. Yani nereden gidiyoruz ve bu yol bize neyi emrediyor bu karışmış durumda hani hava alanlarında yollarda uçakların görmesi için sarı sarı kocaman böyle asfaltlara çizgiler çizerler neden siz olduğu zaman iyi görünsün diye otoyollarda da vardır abi biz bu yoldan gidiyor muyuz evet sen bu yola girdin mi evet abi bu yolda gitmenin kuralı bu Kırkla gideceksin. Şunu şunu yapacaksın. Şimdi bizimkiler ne yapıyor biliyor musun? Evet ben bu yoldayım yani Müslümanım. Ama böyle Müslümanım. İşine geliyorsa. Allahu Teala'nın dininde yazmayan, Kur'an'ında yazanların tersini yaptığım, her türlü kafama göre nefsani şeyleri içine soktuğum bir din icat edeceğim. Buna da Müslümanlık diyeceğim. Hanımlar kızmasın, üzülmesin diye örtüden bahsetmeyeceğim. Birilerinin Canı sıkılmasın diye devlet neden acaba şans oyunlarına kendi ismini koyuyor bunu millileştiriyor dediğin zaman hayır onu söyleme ayıp olur şimdi. Türkiye'deki genel evlerin çok özür dilerim fuhuş yapılan yerlerden vergiler alınacak. E bununla ilgili konuşmayalım kardeşim haram değil mi bu ama şimdi olmuyor yani falan. Peki içkinin bu kadar rağbet bulması. İçkiyle ilgili bunca talebin olması, içki içme yaşanın düşmesi vesairesi bunları konuştuğun zaman ya bunlara gerek yok falan. Eğer biz böyle gideceğimizi düşünüyorsak bizim yolumuzda bir problem var. Bizim kendimizi fabrika ayarlarına döndürmemiz bile bilmiyorum bizi döndürebilir mi? Nasıl olur? Kelime-i şehadet getirerek mi başlamamız lazım acaba? Bilemiyorum. Çünkü gidişat onu göstermiyor. Birilerine şirin görünelim, onu üzmeyelim, kırmayalım veya keşke böyle niyetler olsa. Menfaat ilişkilerinden kaynaklanan şeyler. Buradan şunu söylüyorum. Hocalar, Allah'ın ilim verdiği, zekayı o yolda kullanmalarına müsaade ettiği alimler, hocalarımız, bizleri yönetenler, toplumun önde gelenleri, her kimse onlar öyle bir sorumlulukları var ki her konuştukları her hareketleri ağızlarından her çıkanlar konuşmaları gerekirken sustukları yerler haksızlığa karşı süküt ettiği o zamanlar veya konuşmaması gerekenleri menfaatleri gereği konuşanlar öyle bir felaket bekliyor ki kardeşlerim toparlıyorum Evvela dinimizi iyi bileceğiz. Ayrıntılar ayrıntılar değil. Dini ana hatlarıyla iyi bileceğiz. Ana hatlarıyla. Yani yarım saat şöyle 25-30 dakika da anlatılabilecek A'dan Z'ye bir dinin mensubuyuz. Yarım saat karşına bir insanı al. Dinimiz budur. 32 farz böyledir kardeşim. Allahü Teala'nın zatları zati subut sıfatları bunlardır meleklere iman peygamberlere iman şunlardır şu peygamberler şöyle görevler almışlardır değil mi haram budur helal budur namaz böyle kılınır bilmem ne yarım saati anlat 30 dakikalıktır asgarisinden bahsediyorum yani kurtarabilecek Allah'ın izniyle asgari yeterli derecede olanlar 30 dakikalıktır bunları öğreneceğiz Sonra bildiklerimiz yaşayacağız. En çok batırdığımız, sınıfta kaldığımız yer işte. Öğrendik, uygulamadık. Bir işe yaramıyor. Sadece uyguladık ama hiçbir şey okumadık. Ezber yaptık, gene bir işe yaramıyor. Hem bileceğiz, hem de uygulayacağız. E şimdi Yahudiler ne yapıyor? Sözde Allah'a in inanıyorlar onlarda. Yehova diyorlar mesela. Allah'ın adını kullanıyorlar Celle Celaluhu. Ama keyiflerine göre, kafalarına göre yaşıyorlar. Hristiyanlık ne yapıyor? Allah-u Teala'nın adını bile kullanmıyor. Onlar da cennet pazarlıyorlar. Papazların dini. Üç tane tanrı var diyor haşa. Biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ama bir dakika. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Allah-u Teala'nın kulaklarını, çenelerini, gözlerini, ellerini ayarladığı belli ayarlar yüklediği ümmettir. Evet. Nasıl fabrikada hatalı eee ürün oluyorsa, depolu ürün oluyorsa mesela, aramızda böyle şeyler olabilir depolar. Lakin ne yapmamız lazım? Tamirciye götürmemiz lazım. Biz doğrusunu öğreneceğiz. İslam dini yeryüzündeki en ideal din, en akıllıca dindir. En son mesaj Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'idir. Zaten diğerleri değiştirilmiştir. İslamiyet sevgi dinidir, şefkat dinidir, adalet dinidir, eşitliğe emredendir. Hani bugün diyorlar ya insan hak ve hürriyetleri bırakın Allah aşkına. Kadın hakkından bahsettiler, kadınları sokaklara davet ettiler. Hadi şöyle haklar böyle haklar dediler. İstanbul Sözleşmeleri şunları bunları oldu. Şimdi kadınların erkeklere karşı yaptıkları ettikleri son aylarda cinayetleri lütfen bir bakın korkutucu boyutlarda. Kadın hakları dediler, kadınları çıplak bir şekilde, televizyon programlarında, yarışmalarda, neredeyse anadan doğma, affedersiniz şekilde, sadece bir et parçası olarak gösterdiler. Sonra biz kadınlara hak, hukuk tanıyoruz dediler. Kadınların makyaj malzemeleri, şunları giyinleri, süslenmeleri için katrilyonlarca para aktarılan müesseseler icra ettiler. Aslında kadınların onların umurlarında olduğu falan yoktu. İslamiyet diri diri gömülen kız çocuklarının yerine geldi. Bunları yasaklayarak geldi. Ne güzel şey varsa etrafınızda, aileniz için, toplum için, Allah'ın dininden daha güzel bir yol yoktur. İçkiyi yasakladı mı Teala? Evet. Bugün içkiye bağlı olarak trafik kazaları yüzde bilmem kaç mı resmi raporlar şu an aklımda değil doğru içki kötülüklerin anası deniyor peki tıbbi olarak da içki alzheimer'ın anası mı evet kanserin anası mı evet insanların birbirlerini öldürmelerinin cinnet vakalarının ilk sebebi trafik kazalarının ilk sebebi alkole bağlı mı evet e peki Allah bunu haram etti zaten ne kötülük var bunda Peki yalan söylemek kanunlarda yasak. Yalancı şahitlik yasak. Peki Allah bunu söylemeyin, yalan söylemeyin diyor. Neresi kötü bunun? Bakıyorsunuz. Haksız kazanç elde etmeyin, hırsızlık yapmayın. E, kanunlarda da bu yasak ama bunu Allahu Teala zaten şeriatında var. Ne görürseniz görün. Hangi kanun olursa olsun, hangi izim olursa olsun Allahu Teala'nın dininin dışında Hepsinde bir eksiklik, şürüklük ve bir yamukluk vardır. İslamiyet'in terörle hiçbir alakası yoktur. Birilerinin üç beş kuruşa satın alındıklarını artık insanlarımız da görmüştür. Televizyonda medyayı kullanarak algı operasyonlarıyla birçok şey anlatılmıştır. Hasılı, daha aktarmam gereken çok şey var ama bizler sadece Müslüman olarak doğmanın, ve yapmamız gerekenlerin bilincinde olmakla kalmayıp diğer insanlara da bir şeyler anlatmak ve üzerimizde bunları yaşamak durumundayız. Bugün dünyada insanlığın kurtuluşu için ye yani ümit kaynağı olan din İslam dinidir. Allahu Teala bizleri yolundan ayırmasın. Diğer insanların hidayete ermesine, yanlışlarından dönmesine cümlemizi vesile kılsın, sebep kılsın. Sebepler alemindeyiz. Kalpleri eviren çeviren Allah'ımız. Ne olur namaza başlayan kardeşlerimizi bunda devam sebat istikametten ayırma. Ne olur örtünmek isteyen kardeşlerimiz var. Onlar da şu anda bu sese kulak veriyorlar yüreklerinin bir yerlerinde evet benim de örtünmem gerekiyor. Ben bunu biliyorum. Rabbime inanıyorum. Beni her an gördüğünü biliyorum ama nefsime engel olamıyorum. Ne olur Allah'ım bu kardeşlerimize de hakkıyla ve sonra terk etmek sizin nasıl olması gerekiyorsa örtünmeyi nasibeyle. Ya Rabbi gerçek örtünmeyi sadece vücudunu örtmeyi değil gözünü de örtmeyi Komşularının, etraftaki insanların hatalarının da anlatmamak ve onları da örtmek üzere örtünmeyi nasip eyle. Ne olur erkeklere, kadınlara hayırlı bir son nasip eyle. Ülkemizi, İslam alemini iç ve dış savaşlardan, yeni zulümlerden muhafaza eyle. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Şüphesiz biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyine Muhammed.